Göllüba'a GARA haber ulaştı. Duyanların dimağları dolaştı. Ömrü billah vatan için çalıştı. Şehhül Muharririn hakka yürüdü. Ağlamaktan kirpiklerim çürüdüm Biz giderük kabaklının dalından Hakkı seven ayrılmasın yolundan Arıya da faydası yok balından Millet için hep çalıştı didindi Ben diyem ki cennettedir o şimdi Serine sergırh kuyunun yelleri Tevrüzü gül yedi veren gülleri Çağaların şirin tatlı dilleri Selam söyle Harput'taki geline Çok özgedim hasret kaldım diline İt yokuşundan çıkan yorulur Yorulanda dar kapıda durulur Fehmi çavuş harput senden sorulur İki çay ver kabaklının sıtkıya Rahmet olsun kafakların hakkıya Hamit dayım mezireden gelende Harmanda sohbet var çay demlenende Kirve demlikler devrende, Ne güzeldi geceleri Güllübağa, Emim derdi, Güllü dey, Güllübağa. Güllübağa yol yaptılar dağlardan, Aşırdılar bahçelardan, bağlardan, Giden gitti, bize kalan sağlardan, Ömer emim, senin ömrün var olsun Var oldukça Hızır sana yar olsun oğlu servet bize gelirdi Dilinde şiirler dize gelirdi Sazımda türküler söze gelirdi Biz söylerdük Sarıgaya dinlerdi Eğlenceler sabahaten sürer Yası okunurdu sarahatında, Gönüller bir idi Allah katında, Yuhumuz gelip de damda yatanda, Gece bocikleri durmaz öterdi, Gam, gasavet keder, hepsi biter. Ay dolanır gelir gayet yüceden, Yükler denk yarı geceden Dedem sordu Cemle nerede secedem Anam dedi oğul serdim odaya Söyle namazını kılsın dedeye Dağlarda kevenin hesabı olmaz Bağlarda gezenin esbabı olmaz Hacısız Harput'un Kasabı Olmaz, Derman Olur Tabakana Sıtmaya, Kız Biz Gidik Haber Verin Fatma'ya. Feyzi Baba Kürd'i Tutar inceden, Zülfü Kardeş Ses Getirir Yüceden, Doyum olmaz bu efsunlu geceden, Gümüşlü gırnatan şimdi kim çaldı? Kara biber yetin mi kaldı? Dönbekçi selodur köyleri sayan, Aklını itirir bet sesin duyan, O da hoş adamdı Allah'a ayağın. Velhasılın hepsi garip gettiler. Belki o tarafta rahat ettiler.